27. Sohbet Yalandan Sakınmak Bu konuşma Hizet'in 545. yılında Cemaziyel Ahir'in 15. günü Cuma sabahı Medresede yapılmıştır Aklı selim sahibi ol Aklını kullan Yalancı olma Hakikatin hilafını söyleme Ben İzzet ve Celal sahibi Allah'tan korkuyorum Diyorsun Halbuki sen onun gayrinden korkuyorsun Cinden de İnsandan da melekten de korkma Gerek konuşan ve gerekse süküt eden canlıların Hiçbirinden korkma Dünya azabından da korkma Ahiret azabından da korkma Sadece ve yalnız azah bile azab azap edecek olan Allah'tan kor. Şeriatı ve İslam'ın hakikatlerini bilen alimler Din hekimleridir ki Dinde zamanla meydana gelen zayıflığı tamir ederler Telafi ederler tamamlarlar Ey dini zayıflamış din hayatı çökmüş kişi bu din ruh tabiplerine yaklaş onların önünde muayene ol ta ki senin zayıflamış veya çökmüş din hayatını yeniden düzelsinler İslah etsinler derdi veren devasını da gönderir derdi veren kim ise devasını gönderecek olan da olur o meseleyi başkalarından çok daha iyi bilir O'nun bilgisinin üstüne bilgi sahibi yoktur. Sen, izzet ve celal sahibi Rabbini fiil ve tasarruflarında itham etme. Bizzat kendi nefsin itham edilmeye ve kötülenmeye başkalarından çok daha müstahaktır. Nefsine de ki, lütuf, bahşiş ve ihsan ancak itaat edenler içindir. Asa de isyan edenler emre, Karşı gelenler içindir İzzet ve celal sahibi Allah Bir kula hayır murad etti mi Onu bazı nimetlerinden mahrum bırakır Eğer o kul Bu duruma sabreder Ve canı gönülden tahammül gösterirse Kendisini derece bakımından Yükseltir Güzelleştirir Ona lütuf ve insanlarda bulunur İmkanlar bahşeder Diğer insanlardan müstahani kılar Allah'ım Senden kazasız belasız senin yakınlığını isteriz. Kazay ilahin ve kader ilahin bahsinde bize lütfeyle sen bizim lehimize olmak üzere. Şerirlerin şerrinin ve facirlerin hilesinin hakkından gel. Nasıl dilersen ve dilediğin gibi sen bizi koru. Senden hem din hem dünya hem de ahiret bahsinde af ve afiyet dileriz. Senden Salih amellerde muvaffakiyet ve yeni amellerde ihlas dileriz. Amin. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bir defasında Beyazıt-ı Bestami'ye bir adam gelmişti. Bir ara bu kişi bestamin huzurunda dururken sağa sola bakınmaya başladı. Onun böyle sağa sola bakındığını gören Beyazıt-ı Bestami'yi kendisine soldu. Ne var? Adam dedi. Namaz kılacak temiz bir yer alıyorum. Onun bu sözü üzerine bestami de kendisine şunları söyledi. Kalbini temizle de namazı dilediğin yerde kıl. Riyayı hakkıyla ancak ihlaslı kişiler bilir. Onlar bir zamanlar onun içindeydiler. Sonra ondan kurtuldular. Riya Allah dostlarının yolunda bulunan bir geçittir. Onların o geçitten mutlaka geçmeleri lazımdır. Riya ücüp ve nifak. Şeytanın okları cümlesindendir ki onları kalpleri atar. Mürşitlere koşunuz. Onlardan izzet ve celal sahibi Allah'a götüren yolda seyretmeyi öğreniniz. Bu yol onların süluk ettiği ve Allah'a vasıl olmak için düştükleri bir yoldur. Onlardan nefsin, hevai arzuların ve menfi mizaçların afetlerini sorunuz. Mürşitler nefsin ve hevai duygu ve arzuların afetlerini misalleriyle birlikte kavrayıp Açıklamışlar, gayelerini ve meyvelerinin ne zaman derileceğini hakkıyla tanımışlar. Sırf bunları kavrayabilmek için bu bahiste bir zaman kalmışlar. Nice zaman sonra ise riyaya da, nefse de, hevai arzulara da tamamen galebe çalmışlar ve hakim olmuşlardır. Şeytanın sendeki kibir ve gururuyla aldanma. Nefsin ile hezimete uğrama. Zira hiç şüphe yok ki nefs seni şeytanın okları ile oklar. Şeytan sana ancak nefs tarihiyle tesir edebilir. Bir şeyler yapabilir. Cin şeytanları sana ancak insan şeytanları vasıtasıyla tesir edebilir. Seni ancak insan şeytanları vasıtasıyla dalalete düşürebilir. İnsan şeytanları ise nefstir, kötü arkadaşlardır. Bu düşmanlara karşı izzet ve celal sahibi Allah'a sığın ondan yardım iste. Zira hiç şüphe yok ki o sana yardım edecektir. Onu bulduğun, onun katındakini gördüğün ve ondan hazını aldığın an ise hemen onun huzurundan ayrıl. Hemen aile efradına ve diğer insanlara koş. Onları ellerinden tutarak Allah'a götür. Onlara de ki aile efradınızla birlikte hepiniz bana geliniz. Yusuf aleyhisselam hem mülke hem de saltanata ermek suretiyle muzaffer olduğu zaman aile efradına hitaben şöyle demişti Bütün ailenizi bana getirin Yusuf Suresi 93. Ayet Mahrum kişi, izzet ve celal sahibi Hak'tan mahrum kalan ve hem dünyada hem de ahirette ondan uzak bulunan kişidir İzzet ve celal sahibi Allah, insanlara inzal buyurmuş olduğu İlahi kitaplarından birinde şöyle der Ey Adem ol Eğer benden mahrum kaldıysan Her şeyden mahrum kaldın demektir İzzet ve celal sahibi Allah senden nasıl uzak bulunmasın Ve sen ondan nasıl mahrum olmayasın ki Sen ondan ve onun mümin kullarından kaçıyorsun Hem de sözünle fiilinle onlara eza ederek Zahirinle ve batının da onlardan yüz çevirerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hazineslerinde şöyle buyururlar. Mü'mine eziyet etmek Allah nazarında Kabe'yi on beş defa yıkmaktan daha büyük bir cürümdür. Dinle. Vah sana. Ey izzet ve celal sahibi Allah'ın kullarına eza etmekten geri durmayan kişi. Kendilerine eza ettiğin o insanlar Allah'a iman etmekte. Allah için salih ameller işlemekte. Allah'ı tanımakta ve ona güvenip dayanmaktadırlar. Vah sana ki yakında öleceksin. Kendi iradenin haricinde evinden çıkarılacak, kendisiyle böbürlenip durduğun o malından, mülkünden koparılacaksın. Artık o malın, mülkün sana fayda vermediği gibi Üzerinden mesuliyet kaldırılmayacak.